2009 numaralı konu, Abdurrahman bin Avf'ın hayrı nefsin hoşlanmadığı durumlarda bulduklarını söylemesi, Abdurrahman bin Avef şöyle demiştir, İslamiyet beraberinde, nefislerin hoşlanmadığı birçok şeyi beraberinde getirdi, ancak biz hayrın en güzelinin iştir bu nefislerin hoşlanmadığı şeylerde bulunduğunu gördük, Hazreti Peygamberle birlikte Mekke'den çıktık, hicret ettik, bu çıkış bizim yücelmemize ve muzaffer olmamıza vesile oldu, Bedir'e de Hazreti Peygamber'le birlikte Allah'ın şu ayeti kerimede belirttiği şekilde gittim. Rabbin seni evinde hak, savaş, için çıkardığında müminlerden bir grup bundan hoşlanmamıştı. Öyle ki hak belli olduktan sonra sanki göz göre göre ölüme sürükleniyormuş gibi, cihat konusunda, seninle mücadele ediyorlardı. Hatırlat, o zaman ki Allah iki tayifeden, eden, kervan veya ordudan, birinin sizin olacağını size vadetmişti. Siz ise kuvvetsiz ve silahsız olan tayifenin, kervanın, sizin olmasını istiyordunuz. Allah ise kelimeleriyle, geçmişte verdiği söz ile, hakkı yerine getirmek, İslam'ı hakim kılmak ve kafirlerin kökünü kesmek istiyordu. Enfal, 8 suresi 5-7 Allah Teala burada bize yücelik ve zafer ihsan etti. İşte o zaman bir kere daha anladık ki hayrın en büyüğü nefsin en çok hoşlanmadığıdır.